Sen uykudasın. Bu gördüklerin de hayal. Sen uykudasın. Bu gördüklerin de hayal. Ne görüyorsan misalden ibaret. İşte gerçek kimliğimizi, gerçek kişiliğimizi bulamadığımız zaman Kendimiz hayali bir varlık olarak ortadayız ve hayal olarak yaşamımızı sürdürüyoruz. İşte insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanacaklardır hadisinde belirtilen e, fiziksel ölüm değil aslında. Fiziksel ölümle de öldüğümüz zaman eğer dünyada hayal ile yaşıyorsak ahiretteki hayatımız yine hayal olarak devam edecek. Hayal içerisinde, rüya içerisinde Bir yaşantı olarak devam edecek Eğer burada ölmeden Evvel ölümüz hükmünü Tahakkuk ettirirsek, yerine getirirsek Yani kendi Beşeri kişiliğimiz ortadan kalkar da Gerçek hakkani Varlığımız zuhura gelirse işte o zaman hayalden kurtulmuş oluruz Gerçek yaşantıya geçeriz Şimdi hayal Kısaca ifade edersek Yoku var olarak Gösterir varı da yok olarak gösterir. Yani varlığı tam tersine çevirir. Hayal var olanı yok gösterir. Yani hakkın varlığını yok gösterir. Kendi yokluğunu da var olarak gösterir. Tamamen değişik bir yaşantıya saplar insanı. Işte ne görüyorsan bu alemde ne görüyorsan bunlar misalden ibarettir. Biz bütün Kur'an-ı Kerim hadisleri misallerle bildirdik demesi bu gördüğümüz alem gerçeğin misali temsil, temsilidir, temsili vasıflanışıdır. İşte bunlardan gerçeğe geçebilirsek hayatımızın gayesi budur. Geçebilirsek ne mutlu bize. Mahşer sabahı uyandın mı Anlarsın ki gördüklerinin, bildiklerinin hepsi vehimden, zandan başka bir şey değilmiş. İşte gerçekten gözümüzü kapadıktan sonra orada kalktığımızda, gerçi orada da bunun yani hayalden kurtulamamışsak, vehimden, zandan dünyada kurtulamamışsak, orada yine hayali olarak bakacağız ama, buradaki kadar basit bir anlamda hayali bakış olmayacak. Gerçeğe yakın bir bakışımız olacak. Çünkü önümüzde açılmıştır. Burada idrak edemediğimiz, hissedemediğimiz şeyler orada açılmıştır. Ama burada gerçeğini anlamadığımız için orada yine gerçeğine tamamen vakıf olamayacağız. Ama neticenin rahmetini anlayacağız en azından. Çünkü geriye dönüş yok. İkinci bir defa buraya gelip de eksikleri tamamlama imkanı yok. İşte mahşer sabah uyandın mallarsın ki gördüklerinin bildiklerinin hepsi vehimden, hayalden, zandan başka bir şey değilmiş. Şaşı göz düzeldi de gördüğü hayal ortadan kalktı mı yeryüzü de değişir gökyüzü de. İşte ayette bahsediyor ya ve keşefna anke Bıtak ve basarek ve keşefna. Bugün senden açtık. Keşfini açtık. Nasıl? Perdeni açtık. Basiretinden senin görmene mani olan perdeleri açtık. İşte burada da belirtiyor. Gözünden açtık perdeyi diyor. Perde karşı tarafta değil diyor. Perde kendi gözündedir. İdrakindedir yani diyor. Yani hayal ile ee, bakmış olduğun şeylerin gerçeğini sen görememektesin bunların tamamen zıttı olan bir hayat tarzı ortaya çıkmaktadır diye. İşte bunlar ortadan kalktıktan sonra hayal denen görüş tarzı ortadan kalktıktan sonra ancak kişi gerçeği görür ve yaşantısını öyle sürdü. alem güneşi yüz gösterdi mi ne zührenin nuru kalır, ne ayın, ne güneşin. Alem güneşi yani gerçekten kendini görme özelliği sende meydana geldiğinde artık güneşin sana aydınlık yapması, ayın zührenin sana aydınlık yapıp da sana belirli şeyleri göstermesi diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü sen güneş olmuşsun, kendi varlığınla varlığını seyrediyorsun, ikinci bir varlığa ihtiyaç olmuyorsun. O güneşten kayaya bir ışık vursa, kaya bile boyanmış yün kumaşı gibi paramparça olur. Hani diyor ya ayette, Kel ihnil Onlar boyanmış yün parçaları gibi dağılırlar, o koca koca dağlar diyor. Şimdi kudretin varken davran. Kudret elinden gitti mi bilmişsin ne fayda. Yani ihtiyarladığın, yaşlandığın zaman, Elini ayağını tutmaz hale geldiği zaman bunları idrak etmişin bilmişsin ne fayda? Gücün kuvvetin varken, gençken bu yolları aşmalısın. Diyor. Ey baş aşağı çamura düşmüş, ayağı balçığa batıp kalmış adam. Sana gönül alemine dair ne söyleyeyim ben? Yani madde bataklığında kalmış başı çamurun içerisine dalmış. Demek suretiyle idrakten yoksun, düşünceden yoksun olan yoksun olan kimse mani aleminden ben sana ne anlatabilirim? Öyle bir başını kaldır çamurlarını temizle, hedefini düzelt, ondan sonra anlayabilirsin, anla diyor. Alem senin de sen aciz kalmışsın. Yani bu alem senin gerçekte alem senin. Ama sen kendini fakir yoksun zannediyorsun. Tabii ki alemin sahibi sensin. İşte böylece senden daha mahrum kimseyi kim görmüştür ki? Alemin varlığı senin olduğu halde alemin varlığıyla birlikte ilmi yapısı da senin. Yani ilmi hüviyeti özelliği de senin. Sadece alemin maddesi değil. Hem maddesi hem manası. E senin olduğu halde sen fakirlik içerisinde, yokluk içerisinde, cahillik içerisinde yaşıyorsun da senin gibi mahrum kimseyi kim görmüştü? Mahpuslar gibi bir konakta oturmuş, aciz eliyle ayağını bağlamışsın. Şurada eee bir hadise yine atıf yapıyor. Yalnız e, burada bazı kelimelerden bahsediyor. Oradaki bahsettiği kelimeler fizik olarak söylenen kelimeler değil. Şimdi geliyor aşağıda. Mana olarak söylenen kelimeler. Karılar gibi devletten yüz çevirmiş alçaklık bucağında <gülüyor> oturmuşsun. Bilgisizliğinden utanmıyorsun bile burada vehim hükmüyle yaşayan varlıklardan bahsediyor. Yoksa ifadesi, yani fiziksel olan ifade değil. <gülüyor> Alemdeki erler kanlara bulanmış, sen başını örtmüşsün, dışarıya bir adım bile atlıyorsun. Şu koca karılar dininden ne anladığında sence bilgisizlik caiz oluyor. Yani koca karılar dini dedi nakil olarak gelen taklidi olarak yapılan ibadetler. Bunlardan kim ne fayda sağlamış? Ne anlamışsın ki bu bilgisizlik sence bilgi oluyor? Bilgisiz yaşamak yahut caiz oluyor. Kadınların aklı da eksikti, eksiktir dini de. Niçin erkekler onların yolunu tutsun? Yani Hayal ile yaşayan varlıkların peşinden gerçek yaşayanlar niçin gitsin diyor. Yoksa fizik kadınların arkasından demiyor yani. Ha. Şöyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben biliyorum. hepimiz genciz değil mi? Genciz tabii. Zindeyiz. Kaç yaşındayız <gülüyor> <gülüyor> Erkeksen dışarı çık da bak Önüne çıkana dalıp kalma Geç onlardan Eğer gerçekten Ersen yani yolcuysan Konaklarda durma Geç onlardan Ama bak gör müşahede et Yol halidir de Geç onlardan Konaklarda bir an bile dinlenme Yoldaş ve binek kaygısına düşüp bekleme Halil gibi yürü Tanrıyı iste Geceyi gündüze kat, gündüzü geceye. Yani gece gündüz iç zaman geçirmeden kendini bulma yolunda aşama yap, merhale yap. Diyor. Gereği neyse tabii. Yıldızla ay ve müce güneş histir, hayaldir, aydın akıldır. Gökyüzünde şu gördüğümüz varlıklar insanlara ne yapıyorlar? manyetik alan göndermek suretiyle onlara bazı bilgiler veriyorlar. Yaşamlarında tesirli oluyorlar. Eğer işte biz kendimizi idrak edemiyor isek, bilmiyor isek onlar bize menfi yönde etki yapıyorlar. Eğer kendimizi idrak ettiğimizde ve ondan sonra bize olan faydaları müspet oluyor. Faydalı oluyorlar yani. On diyor işte histir, hayaldir. Yani bir kısmı his verir, hayal verir. Fakat bir kısmı da aydın akıl verir. O yönde faydalı olur diyor. Yolcu bunların hepsinden geç. Yürü. Daima ben batanları sevmem de. İbrahim Aleyhisselam'ın dediği gibi. Ama e, bir müddet bunlardan istifade edecek kişi yani kendi aklının üstündeki akıllardan istifade edecek. Fakat neticede bakacak ki kendi aklı onların aklından da üstü. Sonra neticede kendi gerçeğini, kendi aklını bulduğu zaman artık bir şeye ihtiyacı kalmayacak. Yahut da oğlu Musa gibi bu yolda ben Tanrıyım sesini duyuncaya kadar git. Hani turdağında inleyen Allah sözü diye Musa Aleyhisselam'a yahut da gerçekten onu duyuncaya kadar yürü diyor. Oraya geldikten sonra zaten yürünecek yol kalmaz. Onun genişliğine artık dalınır. Varlık dağın yerinde durdukça Rabbim bana görün sözünün cevabı sen beni göremezsin sözüdür. Hı. İşte biz ne kadar elimizi açıp Hakk'a dua etsek, Ya Rabbi bana görün, bana görün, bana görün, seni görmek istiyorum, özlüyorum, sana müştakim. Bir ömür boyu bu şekilde dua etsek ve böylece konuşsak, neticede bu iş olmaz. Neden? Çünkü varlığımız ile dua etmekteyiz. Nefsaniyetimizle dua etmekteyiz. Yani ikili hükmüyle dua etmekteyiz. Yani bir ötelerde Allah'ın varlığı, bir de bizim kişiliğimiz var. Biz bu kişiliğimizde Allah'a bulacağız diye işte bu bir hayaldir. Gerçekte yapılacak olan iş kişiliğimizi ortadan kaldırmak. Hı. Kişiliğimizin ortadan. Ha nalınları çıkarmak. Nalınları çıkarmak da o nalınları kaç boyutta çıkarmak gerekiyor. Evvela efal alemindeki nalınları çıkarmak gerekiyor. Birinci aşamadan sonra isimler alemindeki nalınları. Ondan sonra sıfat alemindeki nalınları, ondan sonra ayak da kalmıyor, da kalmıyor zaten. <gülüyor> Sadece baş kalıyor, bir akıl, bir idrak kalıyor. İşte kendi varlığımızla, beşeriyetimizin ortada olmasıyla bu işleri yapmaya kalkarsa olacak işler değil. İlk yapılması gereken şey, beşeriyetimizin ortadan kalkması. Beşeriyetimizin ortadan kalkmasının ifadesi de İnniyen Allah sözünü idrak etmesi kişinin Hakikat kehli vardır Varlığın saman çöpü Ortada varlık dağın kalmadı mı? Yolda nedir ki? Ulaştın gitti İşte kendi varlığını ortadan kaldırdıktan sonra Yol diye bir şey yok Çünkü gidilecek bir yer yok ki zaten Yol bizim kafamızda olan bir istihamdır Kendimiz ortadan kalktıktan sonra o zaten e, her yerde, her zerrede mevcut olduğuna göre o bedende de mevcut, orada da, orada da, orada da, her yerde mevcut. Ama biz bizde değil, bizde yok uzaklarda, ötelerde fikrini benimsediğimiz için ona varmak için bir yol arıyoruz. Tecelli nuru varlık dağına vurdu mu, o da yoldaki toprak gibi alçalır, ezilir, yok olur. Musa Aleyhisselam olan tecelli gibi. Sen beni göremezsin dedi ya, o zaman işte dağ tecelli ettin de daha paramparça oldu. İşte o dağ dediği aslında Musa'nın varlığıydı, benlik dağı, varlık dağıydı. Yoksul bir cezbeye uğradı mı, padişah olur. Sultanlık eder de Koca Dağ'a bir anda saman çöpü yapı verir. Yani saman çöpü kadar değeri kalmaz. Benliği ortadan kalktığı zaman değer verdiği şeyler tamamen değişir. Yürü peygamberin ardına düş de mirace var. Tanrı'nın büyük ve yüce delillerini seyret. Ümmühani'nin konağından çık da beni gören Tanrı'yı görmüştür de. Eğer e, sen gerçekten peygamberin varisiysen, ümmetiysen, peygamberin ardına düş. Kendi nefsinin ardına düşme diyor. Yani onun getirmiş olduğu, ortaya koymuş olduğu değerleri idrak et. Anla ki onun peşine düşmek, onun ardından gitmek öyle olur ancak Tanrı'nın büyük ve yüce delillerini seyret. Yani ondan aldığın ibretlerle ilhamlarla bilgilerle hakkın varlığını seyret. Ümmühani'nin konağından çık. <gülüyor> hani miraca e, gideceği akşam Hani denen işte zevcesinin veya teyzesinin hanesinde bulunuyor. Sabah oradan çıktığı zaman muhakkak ki beni gören Tanrı'yı görmüştür dedi Hazreti Peygamber. İşte sen de ümmihani denen o evden çık artık. Bedenden çık. Çık da beni gören Tanrı'yı görür de. Tabii, fizik, fizik, fizikte değişen bir şey yok. <gülüyor> Bidin olan şey, şu beynimizin içinde olacak olan hadisedir. <gülüyor> ha. İki alemden de geç. Gav-ı yakınlığına kon, orayı yurt edin. İki alem dediği. <gülüyor> Gav-ı iki kavis. kavis. Ee, mümkün ve vacip, yani imkan evet. ve vacip. Onun bir tarafı vacip, bir tarafı Hı. mümkün. Ka'ap yani. de tutacak yer manasına, hani eski oklar kav, kabzadan vardı, ha, kabzadan, i̇ki, iki yay yaylar vardı, yani iki yuvarlaklı ortada tutacak yeri vardı, ona benzetti ki işte. Ka'ap tutacak yer, Kavseri'nde iki kavis manasına. Hı. Hı. O insandaki hali. Bir şey. evet. Yani bir birisi kavru hakkın varlığı, gerçek varlığı, zati varlığı, birisi de sonradan meydana gelen diye bahsedilen alemlerin varlığı. İşte bu. Alemlerin varlığıyla Allah'ın varlığı, hakkın varlığı aynı şeydir. Kavru kavseyin ev etme hatta iki kavisten daha yakın. Yani iki kavisinin tek kavis olduğunu idrak ediyor. Ve oradan tut işi diyor. Yani kavislerin ucundan, altından, sağından, solundan tutma. Gerçek ortasından tut. iki kavisi birden tutmuş olursun diyor işte. O da senin zatındır. Gerçeğindir zaten. Ondan sonra işte beni gören hakkı görmüştür. Söyleyebilirsin diyor İki alemden de geç Kavu kavseyin yakınlığına Kon orayı yurt edin Bu takdirde Tanrı hak ne dilersen Verir Artık Zaten oranın sahibi olmuş oluyorsun Hak ne dilersen verir değil, Sen ne dilersen olurdu. Yani hem dileyeceksin Hem vereceksin gibi oluyor yani. Eşyayı Sana olduğu gibi gösterir Hani diyordu ya Ebu Vekir Ya Rabbi eşyayı var olduğu gibi gerçeğiyle göster eşya denilen şeyler denilen şeylik hüviyeti ortadan kalkar yani eşya ismi kalkar gerçeği meydana çıkar. Gerçeği meydana çıkmaz idrakine gelir o kişinin. O kişinin idrakinde oluşur. Hani ne diyordu beş görüş vardı birbirlerin bir sonunda. İşte bunlardan bir tanesine dahil olursun demek istiyor canı tecelli nuruna dalan kişiye bütün alem Ulu Tanrı'nın kitabıdır. Hani Elif, La, Mim, Zalikel, Kitabe, La, raybe, dediği işte kitapların bir tanesi alem denilen kitaptır. Onun da bir ismi Ümmü'l-Kitap yani kitabın da anası Kitabül ül Mübin aynı zamanda önde olan kitap. i̇mamül mübin, önde olan kitap, kitabül mübin açık olan, tamamen açık olan kitap manasına. İşte alem diye baktığımız şey, Cenab-ı denilen o varlığın ilmi zuhuru bu alemde isimleri yönünden ilmin zuhurudur. Ortada bu ilmi zuhurdan başka hiçbir şey yok. Bizim hı. Ayrı ayrı varlıklar dediğimiz, başka başka isimler verdiğimiz, hatta zıt isimler dediğimiz, birbirlerine karşı olan isimler dediğimiz, Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sının mahallerinden, zuhurlarından ibaret olan şeyler, bundan başka olan bir şey değil. Aras, bu Kur'an'ın irabına, Ceher de harflerine benzer. Aras, sonradan olan şeyler manasına, arızalar manasına. Kur'an'ın irabına. iğrab, harekeler konmazdan evvel, Kur'an-ı Kerim'in sonlarında okunan, üstün veya esire gelmesini, okutmasını sağlayan e, şeydir. Harekeleri e, okutan, Graver sistemi. Arapça gramerin sistemidir. Mesela bir kelimenin başına illa gelirse sonu iyi olarak okunur. İlla gelen kelimenin sonu hareke olması da harekeli ol, esireli okunur. İyili okunur yani. İşte irab buna deniyor. Bu irabı bilen kimse hareketsiz olarak Kur'an-ı Kerim'i gayet rahatlıkla okuyabilir. Yani harekelenmemiş Kur'an-ı Kerim'i okur çünkü hangi harf nereye geldiği zaman sonu nereye gelecek onu bilir. Nasıl okunacak onu bilir. İyirab dediği budur. Cevher de harflerine benzer. Yani harfler asıldır, cevherdir. Fakat irap değişebilir. Bir kelimenin başına an gelirse sonu başka türlü olur. B gelirse sonu başka türlü olur. Yani iyili, esireli, ötrülü. Değişik şekillerde okunur. Değişebilir yani irap dediği şeyler. Çünkü bunlar neydi? arazdı. Ama gerçek cevherler, harfler ise değişmez bunlar diyor. Mertebeler okunurken sonlarında durulacak ayetler gibidir. Hak yolundaki mertebeler, ayetlerin sonlarında duraklar vardır, onlara benzer. O alem içindeki her alemde ayrıca bir suredir. Şimdi o alem dediği bir sure Var ya, sureler, Kur'an-ı Kerim içerisinde sureler, o sure suretler manasına, ayetler de işaretler manasına, o suretlerin özellikleri manasına, değişik şekilleri özellikleri manasına, işte o sureler içerisindeki alem de, ayetler de sure içerisinde suredir diyor. Birisi Fatiha, öbürü İhlas. O Kur'an'ın ilk ayeti aklı küldür. Aklı kül bu kitabın besmelesine benzer. İkinci ayet nefsi küldür. nefs kül nur ayetine benzer. Pek aydındır, adeta bir kandil gibidir. Üçüncü ayet Tanrı arşıdır. Dördüncüsü de Kürsi. Bu ayet el-Kürsi'yi okudur. Ama Kur'an-ı Kerim'deki o yarım sayfalığı olanı değil gerçekten ayetel Kürsi'yi oku demektir. Yani Kürsi'yi gerçek olarak oku demektir. Bu ne oluyor? İşte gerçekten dışarıdaki ayetel Kürsi'yi okuyabilirsek kişi kendini de okumuş oluyor aynı zamanda. İşte insanla Kur'an kardeş değiller miydi? O zaman kendini okumaya başlıyor. İdrak ediyor. Tabi. İşte aklı kül, nefsi kül ayet-el-kose. Onlardan sonra gökler gelir. Gökler bu Kur'an'da Zebul Mesani'ye benzer. Onlardan sonra da 3 mevlut gelir. Bu üç mevludun ayetleri sayılamayacak kadar çoktur. Yani üç mevlud dediği e, unsurlar, ana ı erba değil de, de. mevalit, e, madenler, nebatlar, hayvanlar. Bunlardan meydana gelenler sayılamayacak kadar çoktur. En son yine ayet insandır. Bu suretle Kur'an insanla hatma olmuştur unsurlarla tabiatlara mahpus kalma da onlardan çık hak sanatlarına bak. Unsurlar dedi anaasır erbaa yani toprak, hava, ateş, su bunlardan meydana gelen bir yapım var. Bir de ayrıca bunların da e, meydana getirdiği tabiatlarım var. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu sevmiyorum, şunu sevmiyorum. Bu gibi Hallerden çık da bunların içinde hapis kalma diyor. Bunlarla kayıtlanma. Yani seviyorum veya sevmiyorum, hoşuma gidiyor veya gitmiyor sözünü kaldır ortadan diyor. Çünkü bunları söylediği müddetçe sen kendi nefsinlesin. Kendi beşeriyetinin arzularına göre, isteklerine göre hareket etmektesin diyor. Çünkü alemde sevilmeyecek, istenmeyecek bir şey yoktur gerçekten. Çünkü hakkın varlığı ise her şey on neresi istenmez Nasıl sevilmez İşte Burada kalma gözünü aç da Hakkın sanatlarına bak Daha ileriye geç Göklerin yaratılışını düşün de Tanrı Seni ayetlerinde Met etsin Bir vakta gör O ulu arş İki cihanı nasıl kaplamış neden ona arş dediler? İnsanın kalbiyle ne münasebeti var? Neden arşta daima dönmekte, kalpte? Neden bir lahza bile durmuyorlar ki? Gönül sanki bu bütün alemi kaplamış olan arşın merkezi gönül merkezdeki nokta gibi arşta onun çevresinde dönmekte. Şimdi arş kürsi diye bildiğimiz bazı kelimeler var. Bunların sınırları nerede başlıyor? Nerede bitiyor? Seba, semavat, intibaka, yedi kat gök. Neresidir? Bunlardan bahsediyor. Şimdi arş denilen o isimle vasıflandırılan aslında vasfa e, herhangi bir varlığa sığacak bir şey değil. Ar arş denilen Anlatılacak gibi bir şey değil ancak işte idrak yoluyla yaşamını anlayabiliriz belki. Şimdi arş muhittir. Varlık alemini çevreleyen bir muhittir. Ama çevrelemiş bir zincir gibi veya yuvarlak bir çember gibi bir şey değil. Tavan gibi bir şey değil. Tavan olursa bir yerde olur. Altta o zaman temel lazım ki ona dolayısıyla şekli yok, şey yok, şey yok, yok idrakte olan bir şeydir. Bunun sınırı da aklı evvelden sonra aklı kül meydana geliyor ya. Aklı kül bütün bu mana ve madde alemini içerisine alan akımdır. Bunun maddeye dönük olan kısmına nefsî kül deniyor. Şimdi ruhlar alemi dediğimiz manyetik alan, yani ışınsal alan, maddeyi meydana getiren, hücreleri meydana getiren o ışınsal alem Arş'ın içerisindedir. Yani Arş buna da muhittir. Kürsi dediği şey bizim saman yolunun da içinde bulunduğu burçlar sistemi işte bütün bu burçlar sistemini bütün ışınsal alemi de içerisine alan ve ona muhit olan e, yere de idrak ede arş deniyor Errahmanu arş istiva, Rahman arşı istiva etti bu istiva hadisesi nasıl bir hadise içten ve dıştan sarması dolayısıyla istiva etmesi. Sadece dıştan sarması ile değil. İşte madde boyutuna geçildiği anda arşın altına inilmiş oluyor. Mane alemine yani gerçek mane alemine hiçbir varlığın söz konusu olmadığı teklik yani sıfat aleminin bulunduğu yer arşın üstü sıfat aleminin altı melekut alemi, madde alemi denilen yerlerde arşın altı oluyor. İşte onu düşün diyor. Bir bak gör. O ulu arş iki cihanı da nasıl kaplamış? Neden ona arş dediler? İnsanın kalbiyle ne münasebeti var? Şimdi burada kalp derken bizim anladığımız bu bireysel manadaki kalpten bahsetmiyor kalp ve gönül kelimeleriyle bahsedilen şey, hakikati Muhammediyedir. Yani sıfat bölgesini ifade eden, anlatan yerdir. Kalp ve gönül kelimeleri bunu anlatıyor. İşte kalp ve gönül kelimesinin altında ifade edilen melekut alemi ve e, madde alemi arşın altı oluyor. Arşı, gönül alemi arşı da kaplamıştır. Yani arşın üstü gönül alemi oluyor. Neden arşta <gülüyor> daima dönmekte, kalpte, neden bir lahza bile durmuyorlar ki gönül sanki şu bütün alemi kaplamış olan arşın merkezi. Yani gönül alemi arşı meydana getiren onun merkezi. Gönül merkezdeki nokta gibi yani Öyle bir halde ki hem içeriden hem dışarıdan ihata etmiş vaziyette ve her nereye baksanız orada, nokta halinde de geniş boyutta da mevcut. Arş da onun çevresinde dönmekte. Yani nokta haliyle arş onun etrafında dönmekte. Aslında o arşı meydana getirdiğinden arş onun içinde dönmekte. Bir ayrıca ifadeyle. Ey derviş! Arş aşağı yukarı bir gün bir gece içinde senin etrafında bir kere döner. İşte aklı evvel olan sen, kişi, çünkü kişinin gerçek varlığı aklı evvelden geliyor. Aklı külden, nefsi külden, aklı cüzden değil. Yani kişinin gerçek varlığı aklı evvelden geliyor. İşte aklı evvelin ne oluyor? etrafında arş onun etrafında dönüyor. Yani bizim yerimiz arşın üstü, arşın altı değildi. Arşın altına geçtiğimiz zaman birimselliğe düşüyoruz. Arşın üstüne çıktığımız zaman gerçek varlığımıza bürüyoruz. Neden şu yuvarlak cisimler arşın hareketiyle harekete gelmekte? Bir iyi bak hele. Hepsi de doğudan batıya doğru, uyumadan, dinlenmeden, kendilerinden geçmiş bir halde dönüp duruyorlar. İşte bu varlıklar dediğimiz, bu gökyüzündeki o cisimler, dönüp duruyorlar sonsuz bir süratle, de çok dengeli bir şekilde. İşte onlar, acaba döndüren kim? Dönen mi döndüren mi yoksa bir başka döndüren mi var? Yani. dönen de o işte. Döndüren diye bir varlık yok ki. Gücü kendinden. Dönen o. Gücü kendinden. Eğer dışarıdan bir güç gelmiş olsa biter, tükelir. Zamanla. Veya aynı değeri tutturamaz. Biraz eksik olur, biraz fazla olur, bu düzen bozulur. Dönenin gücü kendinden. <gülüyor> Ve de onun dönüşü sadece madde yapı olarak oluşan, dönüşen bir yapı değil. Aynı zamanda gökte gördüğümüz bütün yıldızların kendine has bir manası var. Yani dönen sadece madde değil, mana dönüyor orada. Nasıl ki? Yani bir ışık gördüğümüz o ışık manasıyla birlikte ışık dönüyor. Sadece ışığın, ışık, ışığın sadece Madde kısmı dönmüyor, onun içerisindeki manası da dönüyor. İşte bunun gibi bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın esmalarından bir ismi, yani o manayı zuhura getirmekte. Ne kadar basit varlıkta desek, ne kadar latif varlıkta desek, bunların hepsi Esma-ül Hüsna'nın içerisinde. Yani kaynağı o. Dolayısıyla hak ben burada bunu meydana getirmeyi diliyorum. Yani bu ismimin zuhurunu seyretmek istiyorum diyor. Ve de kendisi zuhurunu seyrediyor. Nereden seyrediyor? Yine o varlıktan seyrediyor. Veya dolaylı olarak, mukabil olarak seyrediyor. Ama Seyretme özelliği, seyretme bilgisini gerektirir. Eğer o mahalde seyretme bilgisi varsa ancak seyreder o zaman. Yoksa aksi halde seyrettiği hayaldir. Daha belki geçtiği şekilde hayali bir bakışla bakar ki bu gerçek değildir. Yani gerçek hümiyetiyle olan bir görüş değildir. Perdeli görüşüdür. Ama dilemiştir, perdeyle zuhura çıkmıştır. Dilemiştir, perdesiz zuhura çıkmıştır. Yani bakan bakılan bakmak diye hep tek yerde oluşan hadise. Bu ulu gök, bu arş her gün her gece... Alemin etrafında bir kere tam bir devir yapmakta. Onun hareketiyle öbür göklerde aynen onun gibi dönerler. Yani arş denilen o güçten hareketlerini alırlar ve onunla birlikte dönerler. Fakat sekiz gök, atlas dediğimiz bu gökün aksini olarak batıdan doğuya doğru döner. Sekizinci gök, zatil buruç. Burçların bulunduğu göktür. Bu ayettir Zatil Brûç diye. İşte sekizinci gök burçların olduğu yani Kürsi'nin olduğu yerdir. Sekizinci gök. Diyor işte. Bu gögü kaplayan gök sanki sekizinci kat gökün kürsesidir. Bu gök ne yarılır ne de yarı onuluk birleşir. Hamel, yani koç, sevir, boğa, cevza, ikizler, yani seratan, yengeç, aslan, başak e, gibi bu gökte salkım, salkım yerleşmiştir. Yani bu burçlar sekizinci göktedirler. Sonra terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık hep bu göktedir sekizinci gökte, göktedir. Sabiteler 1024 tanedir. Hepsi de kürside yani burçların bulunduğu bu gök. Kürsi de yani burçların bulunduğu bu göktedir. Yedinci kat gökün bekçisi Zuhal Satürn'dür. Altıncı kat gök, müşterinin yani Jüpiter'in yeridir. Beşinci kat gökte Merih, Mars. Dördüncü de alemi bezeyen Güneş vardır. Üçüncü kat gökte Zühre, Venüs. İkincide Utarüt, yani Merkür mekanıdır. Ay da Dünya gökündedir. Zuhal'in nurlandırdığı, yani Satürn yıldızın e, gezegenini nurlandırdığı burçlar, oğlak ve kova Jüpiter'in önde sondan nurlandırdığı burçlar da yayla balıktır. Mars'ın yeri koç akrep aslanın yeri güneştir. Venüs boğa terazi yurt edinmiş. Boğa ve terazi burçların yurt edinmiş. Merkür ikizler ile Başak burcunu kabul etmiştir. Kamer yengeç yengeci kendisine eş görmüş. Orayı yurt edinmiş. Yurt edinmiştir. Şimdi Seba semaavad dediği Kur'an-ı Kerim'de var ya hani Allah gökleri yedi kat semavat olarak yükseltti ve sekizinci kat katta zatil buruş yani burçların bulunduğu yerdir dedi. Şimdi bu güneş e, dünyayı merkez kabul etmek suretiyle birinci kat gökte Ay, ikinci kat gökte Merkür. Üçüncü, üçüncü kat gökte Venüs, dördüncü kat gökte Güneş dedikleri bu sıraya göre gidiyor. Beşinci kat gökte Mars, altıncı kat gökte Jüp'te, yedinci kat gökte e, Satürn ve diğer üç tane daha yedinci kat gök içerisinde sayılıyor. Bu yedi kat gök dedikleri zaman biz anlıyoruz ki bu alemin dışında yedi tane daha ayrıca gök katları var. Halbuki öyle değil, yedi kat gök. Bu bizim dünya sistemimizin oluşturduğu katmanlar. Katmanlar derken e, hangi e, seyyare nerede dönüyorsa, yani hangi e, elips döndüğü yörüngenin içerisinde dönüyorsa, onun çevirdiği, çevrelediği yer bir kat olarak hesap ediliyor, düşünülüyor. Sekizinci kat, selek dedikleri, son kat, yani diyelim biz buna, işte burçların olduğu hale. Şimdi bu yedi kat yıldızdan yedi türlü en azından bize ilhamlar geliyor. Yani ilham derken bizleri yönlen, yönlendiren varidatlar geliyor. Aydan mesela bir başka türlü e, bize tesir edici sinyaller geliyor. Ondan sonra Merkür'den başka türlü sinyaller geliyor. Ondan sonra Merih'ten e, Venüs'ten başka türlü sinyaller geliyor. Güneş'ten başka türlü sinyaller geliyor. Mars'tan başka türlü sinyaller geliyor. Jüpiter denen helyum gazı kütlesinden başka türlü sinyaller geliyor. Satürn ve Neptün, Plüton onlardan da başka türlü sinyaller geliyor. İşte bu sinyaller kimde gelen sinyal istikametinde özellik, açılış varsa oraya tesir ediyor o kişiyi o yönde harekete geçiriyor. İşte bu güneş sistemi dediğimiz sistem insanlardaki duyguları meydana getiriyor. Eğer güneş sisteminde bu dönen gezegenler olmazsa bizde de duygu diye bir şey meydana gelmez. Ha, i̇şte Merkür mesela dedi Merkür birinci kattaki Merkür zeka yıldızıdır. Hangi kimin dünyaya geldiği anda Merkür'den gelen o umuzat e, diyelim ondaki zeka bölümünü açıyor. O kafalı bir insan oluyor genellikle. Diyelim ki Satürn'ün o anda dünyaya hakim olduğu da bir çocuk dünyaya geliyor. Onun burcuyla birlikte. Onda da akıl zeka çalışıyor. Şiddetli akıl zeka çalışıyor. Fakat uç noktalara doğru çalışıyor. Eğer iyi yönde değerlendirilirse şahser bir akıl sahibi oluyor. Eğer bunu değerlendiremezse tamamen nefsaniyete dönük çok zeki bir şekilde dünyalık oluyor. İşte bütün mesele. Bunların nereden geldiğini bilip ona göre yönlendirmek. Doğduğum tesir? Bana rahmine düştüğünde de o tesirler var. Yedi ay, hani <gülüyor> 120. 120. günden sonra yedi aylık süre var ya. O süre her ay bunların bir tanesi onun üzerinde tesirini yürütüyor. İşte 120. günde aldığı tesir, 9. ayda aldığı tesir ve de 120. günde dünyaya Çıktığı andaki beynin açılışı, ana rahminden, koruyucu perdesinden, kurtulup da doğrudan doğruya ışınlarla yani şualarla e, karşı karşıya kaldığında, onlara maruz kaldığında, beyinde o anda hangi yıldızın tesiri mevcutsa, dünya üzerinde hangisinin tesiri mevcutsa, onun açılımı oluyor. İşte bu. İşte bir yönde mahfuz dedikleri bu, kişinin beynindeki mahfuz yazılıyor diyorlar ya. Sonra 120. günde Cenab-ı Hak bir melek gönderir. Melek ne yapayım, Ya Rabbi yaz der. Kalem oluyor yani diyorlar. Kalem oluyor. Ne? Ama bizim bildiğimiz kalem değil. Bu benzetme. Teşkil. Ne yazayım diyor Ya Rabbi? O zaman diyor ki ilmini yaz. Başka ne yazayım? Rızkını yaz. Başka ne yazayım? Ömrünü yaz. Başka ne yazayım? Said veya Şaki olacağını yazıyor. Zaten insanı yönlendiren bu dört en belirli şeyler bu dört ana unsurdu. Bunların dışında artık o kişide herhangi bir şey oluşması mümkün değil. Ne kadar takdir edilmişse o arada bunun dışında fazladan bir şey olması mümkün değil. Ama eksiği olması kuvvetle muhtemel. İşte bizim yapacağımız şey bunları tamamlamak. Yani bize verilmiş olan levh muhafız, yani ne geniş, nereye kadar genişleyeceksek o genişliği tutturmak en azından. De, sabit de budur. Şimdi ayağını sabite denilen şey <gülüyor> aslında bu burçlar sistemidir. Geniş manada ayağını sabite burçlar sistemidir. Burçlar akıldan ibarettir. Aklı kül dedikleri bütün alemde sari olan akıldan ibarettir. Ancak bunların bazılarında aklın bazı yönü birikmiştir. Çok fazladır. Şiddetlidir. Kesiftir. Kesiftir. Çünkü onun özelliği odur. Jüpiter mesela neşe ve bolluk meydana getirir. Jüpiter'in tesirinde olduğu zaman Başak Burcu'nda mesela Başak Burcu'nda meydana geldiği zaman bolluk ve neşeli bir insan olur genellikle, Zekası da çalışır. İşte biz diyoruz ki aradan geçme tesirler de var tabi, kalıtımlar da var. Kalıtımlar da var ama o kalıtımlar da annesine yine yıldızlar vasıtasıyla gelmiştir. Daha evvelce. Dolayısıyla onda da meydana çıkmıştır. İşte, bu tasavvuf çalışmaları, tarikat çalışmaları aslında bunları dengelemek için, düzenlemek içindir. Şimdi bir genel anlamda leh-i mahfuz, alemlerin ismi, bir leh-i mahfuzdur, Ayan sabitedir. Bir de birimsel olarak kişilerin beynidir leh-i mahfuz. Yani şu bedenleri yöneten, bunlara hayat veren, onların sistemin nizamını meydana getiren leh-i mahfuzdur küçük çapta. İşte eğer biz kendimizi tanımak istiyorsak gerçekten bu işleri de bilmemiz lazım. Olduğu kadarıyla hiç olması kendi bünyesinde tesir hangi yıldızdan tesir alıyorsa onu bilmesi lazım. İşte daha evvelce de İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken dedi ya ben batıp doğanları, uhul edenleri sevmem. Ben direkt hakka gidiyorum dedi. İşte bunlardan tesir alması Rabb'in hükmü altında olmasıdır. Şimdi Rab, Rab, Rab diyoruz ya, bu Rab nedir acaba? Rab terbiye edici. Genelde biliyoruz. İşte, ha Yıldızın genel bir başka ismi Rab'tır. Yani özelliği, özelliği Rab'tır. O ismin altındaki e, şeysi Tesiri, terbiyesi, Rabb'dir. Biz Rab dediğimiz zaman, zannederiz ki alemlerin ötesinde bir başka Allah ismiyle bilinen bir Rab var. Halbuki Rab o değildi. O Rabb müleer Rab. Bunları meydana getiren. Çok, çok Allah mağlubunuz. Kullanılır. Ha, kullanılır. Kim zaman Allah'a O kastdadır ama kelimenin esas vardığı nokta hangi yıldızın tesirindeyse kişi, yani neyin hüküve altındaysa, Ya Rabbi dediği zaman ona ulaşır. Daha üstüne ulaşamaz. Ya ilahi demek herhalde daha... O daha başka. Tabii ilahi deyince daha geniş manadır. hepsini kapsamını alıyor. İşte neticede bunları bilirsek, aklımızı belirli bir yönde çalıştırırsak, belirli bir açılım sağlarsak, Oradan gelenleri alırız ve bize faydalı yönde onların yardımı olur. Ama bilerek, istikamet vererek.